bütün insanları bir araya toplayacaksın. Allah sözünden asla dönmez. Dini inkar edenlerin müstahak olmaları sebebiyle gerek malları, gerek evlatları Allah'ın vereceği cezayı önlemede kendilerine asla fayda veremezler. İşte onlar cehennemin yakıtıdırlar. Tıpkı Firavun taraftarlarının ve onlardan daha öncekilerin gidişi gibi onlar ayetlerimizi yalanladılar. Allah da kendilerini cürümleri sebebiyle kıskıvrak kıvrak yakaladı. Allah'ın cezası pek şiddetlidir. İnkar edenlere de ki siz mağlup olacak, haşredilip toplanacak ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne fena bir yataktır. Birbiriyle karşılaşan iki toplulukta size büyük bir ibret vardı. Bunlardan biri Allah yolunda vuruşuyordu.